33 ahsap 58 Hadis 1561 i̇bn Mesut'tan Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Müslümana sövmek, hak yoldan çıkmaktır. Günah işlemiştir. Onunla savaşmaksa, küfürdür. Hadis 1562. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre o Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. Hiç kimse başkasına fasık ve kafir demesin. Şayet o kimse de bu haller mevcut değilse o söz onu söyleyene döner. Hadis 1563. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karşılıklı sövüşen iki kişinin günahı Haksızlığa uğrayan kimse, haddi aşmadığı sürece, sövmeyi ilk başlatan kimseye'dir. Hadis 1564 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, huzuruna şarap içen birini getirdiler. Hazreti Peygamber, Orada bulunanlara, şu adama vurun, dedi. Ebu Hureyre diyor ki, bunun üzerine bizden kimileri eliyle, kimileri ayakkabıyla, kimi de elbisesiyle bu adama vurmaya başladı. Dayak bitip de adam oradan ayrılacağı zaman, cemaatten bazıları, Allah seni rezil etsin, kahretsin, diye söylendi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, öyle söylemeyiniz. Adam aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytana yardımcı olmayınız buyurdu. Hadis 1565. Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim. Kim kölesine ve kendisine yardım eden işçi ve uşağına zina iftirasında bulunursa, köle ve cariyede de böyle bir günah bulunmadığı takdirde, kıyamet günü bu iftira eden kimseye had cezası uygulanır.